Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da. Bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Tayfun TimoÇin ve Alican ile birlikte yapacağız. Ee, önce Tayfun e, izin verirsen ben Alican'la başlamak istiyorum. Ali Can, evet, bu, e, bu program duyurusu için çizdiğim bir karikatür var. Ne? Onunla ilgili yorum rica edeceğim. Buyurun. Biz tavuk muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Evet yani sevgili sevgili genelde ben çok beğeniyorum ondan sonra şeyden lütfen. Ee, tabii bu geçen hafta konuştuğumuzla da alakalı mı onu çok geçen programı dinleyemediğim için bilemiyorum şey şeyden bütün. ama beğendim karikatörü. Yani şöyle şimdi geçen hafta işte 100. yıl kutlamaları vardı sanki her şey güllük günçlandıkmış gibi. Büyük bir iyimserlik vardı meydanlarda, sokaklarda. Evet. Yani işte insanlar fikir suçlarından içeride demokrasimizin hali belli. Ayşe evet. Deniz'de yaptığım programda Ayşe Deniz'e sormuşum ya biz neyi kutluyoruz diye. Şimdi evet. ben de doğrusu bu yüzyılda denizcilik konusunda kaç milyon aldık gibi bir <gülüyor> şeyle çizdim evet. onu. Evet. Yani bence bu yüzüncü yıl kutlamalarında... İçinde bir öz de olması gerekmez mi? Ne dersin Tayfun? E, gerekir tabii. E, bir her zaman gerekir ki daha sağlıklı yol alalım. Ya, biz neyi kutluyoruz sorsa kısaca bir şey ben e, ilave edeyim. E, evet yani çok her şey iç açıcı değil, her şey günlük gülistanlık günlük, değil ama hani benim naçiz vücudum elbet toprak, bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payidar kalacaktırın İlk büyük merhalesi olan ilk asır sona erdi. En azından bunu, bunun sevincini yaşadık bence hep birlikte. Ama tabii düzeltilecek çok fazla şeyimiz var. Giderek daha fazla oluyor. Ama evet özelleştiri her zaman gerekli. Deniz, biz deniz açısından bakacak olursak öz evet. kısmını herhalde onu konuşacağız bugün değil mi? Evet evet, evet tabii tabii. Gerçi Ayşe Deniz Gökçin e, bu benim soruma çok akıllı bir cevap verdi. Hayat kötü gidiyor olsa bile yaş günlerimizi kutlarız dedi. Tabii. Biraz daha basit bir yaklaşım ama <gülüyor> akıllı bir cevap bence. Tabii tabii tabii kesinlikle. Şimdi e, ben Ali başlamak istiyorum. Ali Can... Genelde evet. hep denizci olamamakla ilgili işte o denizcilik kültürünün sivil hayata katılmaması, bi Hı -hı. biçimlendirememesi falan gibi şeyler hep konuştuk yıllardır seninle. Ee, ama tekne sayısında artma var. Evet. Tekne say sayısının artması denizciliğin de geliştiği anlamına gelir mi? Kesinlikle hayır. Ee, <gülüyor> yani, e, kesinlikle bunu geçen haftada söyledik. Ee, tekne sayısı çok daha az olup e, hakikaten denizcilik kültürüyle yoğun. onda yorulmuş toplumlar, şehirler, liman kentleri var. Dolayısıyla da alakası yok. Ee, görece bir Türkiye'nin tırnak içinde e, gelir dağılımında bir işsizlik var biliyorsun. Ee, önemli bir kısmını toplumun az bir yüzdesi e, kazanıyor. Ee, o az bir yüzde de kazandığı geliri işte evini alıyor, arabasını alıyor, ikinci arabasını alıyor. Sonra hadi bir de tekne alalım diyorlar. Yani beraber öyle oluyor böyle bir şeyle. İşte o teknelerle de biraz meraklıysa koyuları geziyor. Ee, biraz daha meraklıysa biraz uzaklara yani derken işte böyle yüz yüz elli bir seyahatleri gidiyor belki. Gerisini alıp yazlık gibi demir atıkları koyda kutluyorlar. Yani Hiçbir şekilde bununla birbirinin bir şeyi yok. Ben tekne sayısının artmasını denizciliği arttırdığına inanmıyorum. Bir de şunu söyleyeyim Beysun. Madem bu 100. yıl falan dediniz. Geçen hafta işte 29 Ekim gibi, değil mi? tabii Biz de işte bu havai fişek gösterisini seyretmek üzere İstanbul'dan bir tekne, bir tekne turuna daim olduk. İşte bir süre tabii işte kalabalık yemekler, rakılar falan. Yani bir Acayip bir hal. Neyse. Ee, boğazın üstündeki tekne kargaşasını sana anlatamam. Yani e, havai fişekler bir taraftan bir drone galiba bir gösteriler yapılmıştı. İşte bir evet, ayrılmaz Bir şeyler bilmem <gülüyor> falan filan. Kapta ona yetişeceğim diye böyle pasagaz hadi işte hani har har har köprünün altına kadar. Köprünün altı her taraftan bir tekne geçiyor. Böyle şeyde bütün. Ee, teknelerin %90'ında aynı mahşe çalıyor. Ee, genelde kafalar iyi ee, böyle bir derbederlik içinde yani kutlama mıdır şenlik nedir ne olduğunu anlamadan e, Gündüz tabii bu hap gemileri geçit yaptı 300 tane, işte tane gibi ne varsa o nasıl oldu bilmiyorum ama bir kalabalık vardı evden gördüğüm kamerayı ben oradaydım Alican be bebek yedi ben kortinize katıldım ben de orada nasıl, da bir dedin? kalabalıktı ama bir şey hatası vardı yani çok uzattılar şey yani Evet. Sondaki tekneyle baştaki tekne aşağı yukarı 3 falan mesafe vardı. Evet. Dolayısıyla işte bir görsel bir yoğunluk etkisi evet. çıkmadı bence. Evet. Bir yol geçiyor, bir yol geçiyor ama gece yani denize çıkış insanların Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bana çok ters geldi yani. Hiçbir, böyle bir coşku dışında bir kargaşa kaosu. Neyse bu benim kendi şahsi görüşüm. Ee, dediğim gibi yani tekne sayısının artması Denizcilik falan katıyan şey yapmıyor. Ee, çünkü denizcilik demek hakikaten meydan okuma, challenge'lara şey yapacaksın. Yani karşı karşıya kalacaksın. Peki. Bir falan. Aynı soruyu ben Tayfun'la da sormak isterim. Tayfun senin düşüncen nedir? Ya e, rahmetli Ara Güler'in çok güzel bir lafı var. Dünyanın en güzel fotoğraf makinesini aldığınız zaman iyi bir fotoğrafçı olmazsınız. Buna ilaveler yapılabilir. Bir tarla satın aldığınız zaman çiftçi olmuyorsunuz. Emek vermeniz lazım. Bir şeyi satın almakla ona sahip olmak aynı şey değil. Tekne sayısı arttıkça, tek, tekne parayla satın alınabilen bir şey. Son zamanlarda da e, yani Deniz'i çok sevdiği için e, tekne satın alan insanlara ilave bir de statü gereği tekne sahibi olan insanlar e, çoğaldı. E, yani benim teknem var, benim işte yatım var, katım var diyebilmek adına bir tekne sahibi olan insanlar çoğaldı. E, bu çoğaldıkça ne yazık ki e, geçen haftada söylediğim gibi karada ne varsa denizde de o var. Karada görgü azaldıkça denizde de görgü azalıyor. Bilgiye e, değer verilmedikçe karada denizde de aynı şey oluyor ve e, bu denizcilik görgüsü denizcilik bilgisi denizcilik e, becerisi azalıyor ama tekne sayısı evet haklısınız artıyor. E, Ali Can Bey katılıyorum tekne sayısı ne kadar artarsa artsın e, işin içine doldurmadığımız sürece o görgüyü bilgiyi edinmediğimiz boş boş çıktığımız ve hatta bunu bir statüs e, sembolü olarak gördüğümüz sürece de e, maalesef bu böyle arabesk şekilde devam edecek. Çok teknemiz çok marinamız olabilir ama ne kadar denizciyiz e, bu, hala bir kocaman soru işareti ve asırlardır süren bir soru işaretini de bugüne e, uzamış hali. Bugüne etmiş hali. Peki ikinize de sorayım. Ee, burada de aynı fikirdeyiz aşağı yukarı bu konuda. Peki ne yapmak lazım? Mesela Tayfun sana yetki versek e, Türkiye'deki denizcilikle ilgili ne yapardın? Yani, Tayfun Timoshi ne yapardı? İş denizcilikle e, sınırlı olsa yapacak şeyler de çok sınırlı olurdu. İş bence karadan başlıyor tabii. Yani bir kere eğitim hikayemiz çok farklı yerlere gidiyor. Doğru düzgün eğitimle yoğrulmuş bir toplum yaratma yolundan uzaklaşıyoruz gibi geliyor bana. O eğitim sistemiyle bir kere başlayan bir şey. Yani etrafımızda hakikaten üç tane deniz olduğu, işte Marmara'nın geçen hafta da söylediğim gibi bütün kıyılarıyla aynı tek devlete ait, tek yeryüzündeki tek iç deniz olduğu gerçeğiyle falan bir hemhal olup, bunu içimize sindirip denizin ne olduğunu, denizciliğin ne olduğunu konuşabiliyor olmamız lazım. Bizim e, denizci bir toplum olmamızı daha çok yol var. Çok fazla zaman var. E, denizin e, Deniz kıyısında oturan insanların arasalarından elbette çok iyi denizciler çıkıyor. Hatta belki denize uzak yerlerden gençler gelip çok iyi yelkenci, yarışçı falan olabiliyorlar. Ama denizci toplum ya da denize en azından sıcak bakan bir toplum olabilmemiz için alınacak çok yol var. Ben ne yapardım? Valla denizde çok fazla yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi karada başlıyor iş çünkü denizde olan her şey zaten karadan geliyor o, bilgisiyle, görgüsüyle, her şeyle. Önce bir kere her halükarda eğitimden başlardım diye düşünüyorum. Peki ben hemen Alicana sorayım. Mesela benim zamanımda yani ortaokulda tarım dersi vardı. Hı hı. Ee, işte aşılar, işte inek nasıl sağılır falan. Hatta ben çok şanslıydım. İzmir'de, Bornava'da bir çiftlikten e, dönüşmüş bir okulda okudum. İnek sağlmışlığım vardır yani. Halıcan de, müfredata denizcilik dersi koysak işe yarar mı? Beysolun, e, denizcilikten ziyade yani bu insanın yaşadığı e, çevreye, doğaya, coğrafyaya ilgisinin atması lazım bir şekilde. Yani ee, hakikaten toprak ellemeden büyüyen çocuklar var. Değil mi? Yani bir tek basıyorsun eline bitki olmuş çocuklar var ve bunlar iyi eğitim alıyorlar tırnak içinde. Yani e, bir kere buradan şeye bakmak lazım, başlamak lazım. İki tabii ki e, deniz ve su hayatın bir gerçeği, coğrafyanın da bir gerçeği. Yani bunu normalde işte gerek ulaşım, gerek spor, gerek nakliye ne halsa. E, bu ...böyle bir platform var bu. Ve, ve de... E, ...emek istediği, bilgi istediği... ...öğrenme istediği konusunda... ...bir fikrin aşılanabilmesi lazım. Yani muhtemelen... E, ...atıyorum şimdi... ...Karadeniz'in Bozcu Reis'in e, oğlu... ...muhtemelen babasının... ...koşullarda işte... O, ...gidip orada hamsi çeviriyorlar, golüler atıyorlar... ...vesaire falan filan. Tabii mecburen konumu ve aile durumu icabı öğreniyor ama onun okul arkadaşlarını belki haberi yok hiç üstünden şey. yani en fazla gidip o tekneyle tayfa oluyorlar. Yani bunun gibi e, toplumu ve gençleri önce doğayla tanıştırmak lazım. Doğayı sevdirmek lazım. Yani doğa konusunda bilgili koca az bence. Deniz konusunda da bilgi şey az. Yani deniz sonra gelir. denizde gelir. Nasıl gelir? Kürekle gelir, bilmem işte basit yelkenle gelir vesaire. Yani eee doğa eğitimi. Dediğin sen, senin okulunu biliyorum. Değil mi? Bornova evet, şey, kardeş. Evet. Ee, başka arkadaşımız, Emre Senan da anlattı. Çok etkilemiş demek. Yani tarım dersi vardı. Biz şey, ona bundan bitmeyi öğrendik, biçmeyi öğrendik falan filan diye. E hakikaten o senin formasyonu o yaşta büyük şey yapıyor. Mutlaka seçmeni bir deniz dersin en azından bence faydalı olur. Ama temel bilgileri vereceksin. Yani doğayı bittireceksin. iklimi öğreteceksin falan. Da. Öyle düşünüyorum. Bunlar yabancı e evlatlarda var. Yani de bir, yaş... şey daha... evet. bir şey daha. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Yani genelde bizim geçmişimizde kültürümüzde böyle önemli değişim tırnak içinde kararları yukarıdan aşağı e geldi. Evet. Yani neredeyse evet. topluma şöyle yaşa böyle yaşa diye dikte ettirildi. Yani evet. aşağıdan yukarıya yükselen bir şey yok. Bu şey, hatta sendikalar için de böyle. Yani. İşçi sınıfının mücadelesi sonucu sendikalar kurulmadı. 60 yasasında işte e, anayasasında yukarıdan aşağı sendika ka kanunları yapıldı. Sen ne diyorsun Tayfun? Yukarıdan aşağı da koysak çalışır mı? Yukarıdan aşağı koymak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim toplumumuzun e, çok eskiden bu yana tarihine baktığımız zaman genelde toplumsal talebin pek oluşmadığını ya da en azından e, ...oluşsa da bunun eyleme dönüşmediğine tanız. Yani bunu biliyoruz artık. E, bizim toplumumuz e, talep üretmiyor. E, yani kendi arasında sohbet ediyor. E, ne bileyim işte kapalı kapılar ardında ya da işte kahvehanelerde, ev toplantılarında konuşuluyor. E, hep beraber cık cık cık vah vah vah tüf tüf tüf. E, orada kalıyor iş. E, o yüzden tepeden bir şekilde inmesi lazım. E, çünkü birilerinin lokomotif olması gerekiyor. Yani belki de böyle alıştık. Bu toplumun tarihsel gerçeği bu. Çok basit bir örnek vereyim. Ben harcına katılıyorum. Yıllarca denizel meteoroloji seminerleri verdim. Rüzgar nasıl oluşur? Hani karşımda koca koca insanlar vardı. Bunun için öğretim görevleri olurdu. işte doktorlar olurdu. Her yerde, her meslekten insanlar olurdu. Amatörde, denizci belgesine hazırlık aşamasında. Ya rüzgarın oluşumu. Ben bu seminerleri hazırlarken çok zaman önce 2000'lerin ilk e, zamanlar, ilk yıllarında e, araştırmıştım ve Almanya'da e, kesin olarak biliyorum ve 1-2 Avrupa ülkesinde daha bunu ilkokulda anlatıldığını e, görmüştüm. Yani i̇lkokulda rüzgar nasıl oluşuyor? Üstelik bizim coğrafyamızda o kadar güzel malzeme var ki yani denizimiz var, göllerimiz, akarsularımız, e, işte, e, rüzgarı dağlarımız. oluşturan unsurların çok fazla dağlarımız, her şeyimiz var. Çok da örneklendirilebilir ve çocukları götürüp bunları gösterebiliriz. <gülüyor> Ama maalesef e, biz bunu belli bir yaşa gelene kadar hala bilmiyor oluşumuz. Mesela tek başına çok spesifik bir örnektir. Evet, coğrafyayı çevremizi doğayı bir kere hakikaten bu eğitim sistemiyle göster, öğretmek lazım ve bu toplumdan da oluşacak bir talepmiş gibi gelmiyor peki biraz da olumlu tarafından bakmaya çalışayım ben yani mesela <gülüyor> sivil toplum kuruluşları var işte hayvanseverler var çevreciler var bunlar aşağıdan yukarıya doğru yükselen sesler ve sonuç alınıyor yani bugün hayvanseverlerin oldukça iyi bir mesafe aldığını söyleyebiliriz Çevreciler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ali Can sen işte hem akademisyensin hem işte Yerken e, Federasyonu'nda e, görevler aldın. E, sen ne diyorsun? Yani bu sivil toplum kuruluşları gibi denizde de aktif ve sonuç alacak bir hareket oluşturulabilir mi? Mesela ne bileyim işte şu anda bütün amatör denizciler marinaların ticari baskısı altında eziliyorlar. Yani bugün ben kimseye tekne alın demiyorum. Oman'dan sakın almayın. Başınıza bela olur diyorum. Ne dersin sen, Alican? Alican, galiba Alican hattan düştü. Tayfun sen ne dersin o zaman? E, ya bu sivil toplumun e, da aslına bakarsanız bir anlamda onun da bir çeşit tepedenliği yok mu? Yani bunu belki tartışabiliriz. Gerçi o çok başka bir tartışmanın konusu oluyor ama yani e, sonuçta bu işi yapan ha, konu Neyse her neyse işte hayvan severler işte denizcilik yelkencilik e, vesaire vesaire e, bu işi zaten yapan zaten bilen birilerinin e, çekip e, lokomotifi ve katarı sırtlanmasıyla oluşan bir süreçmiş gibi geliyor bana ama Evet yani e, bu çalışmaları arttırarak e, belki bir sonuca varabiliriz fakat sizin bahsettiğiniz gibi ekonomik boyutu işin Giderek e, büyük sıkıntı yaratmaya başladı. Evet, ma marina marina hikayemiz e, çok büyük problem. Yani yıl içinde neredeyse bir küçük tekne parasına varacak paralara deniyor artık. E, bu e, bunun aşılması için de bizim bu Arabesk zihniyetten kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Yurt dışında sizler de çok görüyorsunuz. Ailelerin işlettiği küçük e, marinetler vardır. Ee, onlarda onlar da böyle tenis kortları, oteller, 5 yıldızlı işte yok, Michelin yıldızlı falan lokantalar falan yoktur. Küçücüktür. Teknenizi bağlarsınız. Elektriğinizi suya alırsınız. Ee, efendim işte orada küçük küçük bir çamaşırhane vardı, otomatik makine vardı falan. Bu kadar işi vardı. İşte tu duşu tuvaleti falan. Bizde marina yapmak demek Allah Allah yani dünyanın en lüks işini yapmaya e, artık e, döndü. E, Marina'nın şu fasilitesi olacak, bu ünitesi olacak, şosu olacak, pusu olacak, yanında otelleriyle, çeşit çeşit restoranlarıyla falan. Yani iş denizci hizmet etmekten ziyade e, bambaşka bir ticarethane boyutuna düştü. E, hepsini e, aynı kefeye koymayabiliriz belki içlerinde teyze edilebilecekler Pe var. Peki ben izin verirseniz benim şu anki durumumu anlatayım. Ben hı hı. E, Pendik'teki bir pardon sesleriniz gelmiyor. Benim ben sesim geliyor mu sesin benim için? Şimdi duymaya başlayayım. Alicen şimdi okay. duydum seni. Tamam okay, tamam. Bir de senden ses kontrol edeyim. Bu, buradayım tamam. ben buradayım. Hı hı. Devam et o zaman Tayfun lütfen. Yo, yo tamam ben siz peypendikten bahsediyordunuz. Ha, evet evet üçüncü marina yani yüzde dört yüz falan zam yaptılar. Ee, Küçük yalıya geldim bir balıkçı barınağında işte Mehmet Eren diye doktor bir arkadaşımın e, on teklilik kadar bir eğitim sistemi var orada. Orada bağlıydım. Şimdi İdealtepe'ye geçtim. Orada barrak geçmem... mı var İdealtepe'de? Barrak var evet. İdeal Tepede de geçme nedeniyle küçük yolu gün yani güneydoğuya açık dolayısıyla dalgalar kayalarda patlıyor. Ben biraz daha 500-600 metre ileride bir mendirek var açıkta. Onun kuytusuna aldım tekneyi. Şimdi şöyle İdeal Tepede ben tekleme bağladım. Ne elektrik var ne su var. Ben de istemiyorum zaten. Tamam. Ee, orada Beltur'un yani belediyenin bir tesisleri var işte küçük bir kafeterya, spor tesis, tenisti işte voley oldu, basketti vesaire evet. filan gibi. Yani Alican da yıllardır tarif ettiğimiz, e, Tayfun'un da biraz önce tarif ettiği bir ba tekne bağlama yeri aslında. Şimdi buradan belki e, ikinize de soruyorum Alican özellikle sana yerel yönetimlere öneri götürülebilir mi? Alican? Ali Gene gitti. Tayfun sana sorayım tamam. o zaman. Yere, yerel yönetimlere öneri götürülebilir mi? Yerel yönetimlere öneri götürülebilir. Ee, ama bunu biraz daha yukarıdan çözmenin faydaları var. Ee, Amatör Genelik Federasyonu biliyorsunuz ADF. E. Ee, onun içinde e, ben bir barınak komisyonunda görev yaptım. Komisyon başkanı yaptım. Orada bizim balıkçı barınaklarımızın, Türkiye'nin Hemen hemen bütün balıkçı barınakların o zaman var olan, bahsettiğim 10 sene önce falan, belki daha fazla, bir çalışma yaptık. Hem balıkçıların hem de özel teknelerin bağlanabilmesi için bunların kapasitesi nasıl arttırılabilir, nasıl daha verimli kullanılabilir diye bir çalışma yaptık. Ve bu Ankara'ya sunuldu. Yani devletin mekanizmasının içine arz edildi öyle söyleyelim. Biliyorsunuz bizde balıkçı barınakları biraz politik olarak çok sık aralıklarla, kısa aralıklarla yapılır. E, U şeklinde taş döşenir, e, deniz doldurur, kamyon kamyon. Onun da hesabını kimse tutamaz zaten o başka bir evet. e, bu U, U şeklindeki e, e, mendireğin işte taşların e, içine de hepsi, hepsi kıçtan kara olmak üzere tekneler sıralanır. Oysa çok e, düşük bedellerle, yani fazla olmayacak, abartılı olmayacak ve karşılıklı bir bedellerle, parmak iskelelerle vesaireyle e, bu barınakların hepsi hem amatör denizciler için hem de profesyonel balıkçılığı için kullanılabilir hale getirilebiliyor. Biz bunu ölçekli çizimlerle yaptık, bakanlığa verdik o dönem e, Denizcilik bakanlığı yanılıyorsam e, fakat evet herkes e, ne kadar güzel, harika falan diyor Tam birilerine e, ikna ediyorsunuz bu konuda. Bakan değişiyor, müsteşarlar değişiyor, o değişiyor, bu değişiyor. Ve bu yıllardır da böyle. Birini ikna ediyorsunuz, sistem değişiyor. Birini ikna ediyorsunuz, sistem değişiyor. Artık ikna etmekten gına geliyor size. E, artık sürünmeye başlıyorsunuz yollarda. Seraplar görmeye başlıyorsunuz. Biz yapacaktık, edecektik falan. Artık zaman geçiyor. E, olmuyor. Evet, yerel yönetimlerle bu iş işlemiyordu. Ama yerel olarak çözülür ve sistem oturtulmazsa bu belediye başkanının onay verdiği şey öbür belediye başkanı tarafından yıkılabilir. Ee, o yüzden işi biraz daha devlet bazında çözmekte fayda vardı. Bu başarılı ve iyi çalışmaları sunduk alamadım. Son Son sözlerini tekrarlar mısın? Galiba yayından kesiklik var. Öyle mi? Tamam. Yani, evet, yerel yönetimlerle bir şeyler elde edilebilir. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben ya, bir, ya. Bir, bir, bir, bir, yayında sorun var mı Berhem? <gülüyor> Anladım. Peki e, şunu e, söylesem Tayfun ne dersin? Şimdi sihirli formül aslında yapılan herhangi bir için oya dönüşebilmesi. Yani evet, evet. bizim bir tek getireceğimiz e, çözümlerle. Yerel yönetimleri ya da üst düzey iktidarları mesela, iktidar adaylarını denizliye yapacakları yatırımın oya dönüşebileceğini ikna etmek. Bu çalışır mı? Alican buradaysan. Allah Allah Alican Bey gitti. <gülüyor> Peki Tayfun sen devam edin. Aynı bu soruyu sana sormuş olayım. Tamam. Bu çalışır mı? Oya dönüşür mü? Bir... Biz çok kalabalık değiliz ya. Yani... E... Çok kalabalık mıyız bilmiyorum şu anda herhalde en son verilere baktığımda neydi birkaç yıl önce 50-60 bin civarında tekneydi ki yanılmıyorsam yanlış mı hatırlıyorum evet. ee, önemli değil ee, o dolaylarda bir şeydi. Yani tekne başına dört kişi koyarsak kaç eder falan. Şimdi bu sistemle gidecektir düşünce. Oyun için bunu söylüyorum. Hani reyting rating ölçmek gibi falan. İşte bir hanede kaç kişi seyrediyor o televizyon kanalı gibi. E bir teknede kaç kişi var? Hadi dörtten hesaplayalım. Yüz e bin tekne olduğunu söyleyin. 400.000 yüz bin. E 400 bin kişi biraz da çevresine dörder kişi de onlar eklesin. 1 milyon 600 bin falan. Yani çok oymuş gibi gelmiyor bana. <gülüyor> o yüzden. <gülüyor> Ama Tayfun <gülüyor> kalabalıyız ki bu kadar yatırım yapılıyor. Yani marinaları başka türlü açıklayamayız ki. Abi, yani... Tabii. tabi. Ee, yani marina gerekiyor şimdi. Bir tek bir marinanın aldığı tekne sayısı belli. Ee, 300 tekne, 500 tekne, en kocamanlarıyla falan. Ee, o kadar tekne oluyor. E, tekne sayısı arttıkça da bunları koyacak bir yer lazım. Ee, elbette yani marina sayısı artıyor. Kaç 49, 50, 51 şu anda kaç modelimiz var bilmiyorum en dolaylarında e, yani her bir 500 tekne alsaki öyle bir şey yok 2500 tekne yapar ama daha fazla tekne var Kavga da oradan çıkıyor zaten. Daha fazlasına da ihtiyacımız var ama artık bunu ben e, ekonomiyi de göz önünde alır, alarak e, daha az önce konuştuğumuz gibi çok daha uygun, çok daha sadece bağlamaya, işte elektriğe, suya, duşa, tuvalete ve çamaşıra yönelik e, o küçük bağlama yerlerinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, barınakların, e, öyle barınaklarımız var ki içine balıkçı uğramıyor. Yani işte 3 milde bir, 5 milde bir bazı yerlerde Karadeniz'de özellikle tabi sığmayı da gerektirir bazen ihtiyaç olabilir ama e, onların en azından dönüştürülebileceği bu tip barınakların bu tip çekek yerlerinin bu tip bağlama yerlerinin yapılabilmesini artık e, insanlara akta anlatmamız onları ikna etmemiz gerekiyor ki bu zaman zaman da başarılıyor da işte az önce anlattığım gibi siyasi değişim e, ya da o e, Ankara'da esen rüzgarlar nedeniyle e, ikna ettiğimiz insanlar yerinde çok fazla durmadıklarından Olay tavsiye <gülüyor> duruyor sürekli. Ben geldim, ben... ha, hoş geldin beyim. Ah, dinliyorum. Hoş geldin tekrarlayacağım. Şunu söylemek isterim Tayfun. Şimdi Marina deyince hep büyük ölçekli teknelerden yani 12 metre üstü teknelerden sözediyoruz aşağı yukarı. Tabi, Ama asıl küçük tekne kültürü çok önemli bence. Yani yerel yönetimlere öneri götürürken, işte Alican'in teknesini bağlayacak bir yerden söz etmiyorum ben aslında. O işte Kolejdeki tarım dersi ya da bebekteki çocukluğumdaki bebek koyundaki sandallar o kültürden evet. söylüyorum. Yani küçük tekne kültürünü yaygınlaştırmak bu denizciliği daha geniş bir alana yay, yaymaya getirecektir. Yani insanlar e, çocuklarını bisiklete binmeye götürüyorlar, şey, volleyball'a götürüyorlar, işte dansa götürüyorlar, kurslara vesaire filan. Bunun gibi ailelerin çocuklarına alıp götürecekleri Küçük teknelerin, sandalların, yelkenlerin olduğu bir düzen kurulmalı bence. Ancak öyle bu nüfusu arttırabiliriz. Bilmiyorum. Aleycan ne diyorsun? Haklısın. Yani şöyle iki örnek vereceğim. Yeğenimiz var küçük Kaan, 13 yaşında. Kerem babası, kaptan Pratürk Ayrıları'nda. Ee, çocuk bir spor yapması lazım. Kerem de Amerika'da üniversite yıllarında kürek çekti. İyi bir kürekçiydi. İstanbul'da kürek kulübü araştırdık. Yani işte Galatasaray var, Fenerbahçe var büyük çekmecede Fenerbahçe galiba şey tarafında yani Asya tarafında gene öyle bir şeyde e, Haliç akıllarına geldi. Haliç'e gittiler. Şimdi tam işte konuştuğumuz hikaye. E, bir deneme yaptılar çok güzel ama adamlar diyor ki yani hafta arasında gelip çalışmam lazım. Çünkü çocuk eti diyor. çok ile Yani bir çocuğun İstanbul'un akşam altı trafiğinde okuldan çıkıp küreğe gidip tam Koç e, Müzesi'nin yanında bir böyle kulüp binası bile olmayan, anlıkla bile birisi futoları bir karavanla getiriyor. İşte bir iskele bulunmuşlar nasıl Oradan e, kiralıyor. Sen de çekiyorsun. Bir de yapıp, hoca falan galiba. Dolayısıyla problem oluyor. yani Büyük metropolün de böyle bir sıkıntısı var. Ha diyeceksin küçük yerlerde bu iş daha rahat. Yok orada da aynı hikaye ama nereden başlıyor? Baba meraklı. Baba oğluna bir şey aktarmaya uğraşıyor. Dolayısıyla en azından yani bir uğraşan denizciliğe meraklı babalar yeni nesillerine bir şeyler aktarabilirler diye düşünüyorum. İkincisi bu bir merak meselesi. Yani e, antropolojik olarak merakın çok fazla olmadığı bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Yani doğada olan bir tane merak etmiyorsun. İşte ancak para var. Yani İstanbul'da şey yaptı yani herhangi bir yere git. İnsanlar yüzde seksen'e para konuşuyor. Geçim konuşuyor. E, Hali vakti yerinde olanı olmayanı da anlatabiliyor muyum? Yani herhangi bir değişik konuda doğadır, tarihtir, denizdir, şudur, budur böyle bir sohbete falan rastlamıyorsun. Yani onun için takip edilen çok fazla dergide yok. izlenen az program var. Yani yeni jenerasyon, küçüklerdeki merak nasıl uyanır? Tabiat merakı, deniz merakı. Ben müfredat hazırlayacak olsa, milli eğitimde görevli olsa, müfredat hazırlamakla ilgili bir üye olsam, Hakikaten üzerine ciddi kafayı bir şey Yani bu İstanbul'da böyle. Belesiyle İstanbul'da çocuğuna spor yaptırmak, su, su sporu yaptırmak bayağı challenge'ikmiş yani meydan okuma. Çok büyük özveriler, çok büyük deplasmanları göze alman lazım. Ama karamsarlık yok. Peki ben karavandan söz etmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz <gülüyor> karavanda en az tekne kültürü kadar yaygın Türkiye'de. Yani biz bayağı fanları var, işte, grupları var vesaire. Mesela gene Tepe'de e, belediye bir karavan parkını yeniliyor. Yatırım yok ya ve oraya evet. sadece karavancılar gelebiliyor. Şimdi biraz önce e, bilmiyorum sen e, duydun mu biz e, tayfında şeyi konuştuk. Yani bu yaygınlaşacak denizcilik kültürünün oya dönüşüp dönüşemeyeceğini konuşuyorduk. Yok bence dönüştükleri bir yüzdesi yok. Ama karavanın yüzdesi Alicen niye karavanlara ücretsiz parklar yapılıyor ya da geniş park etme olanakları yaratılıyor. Evet. Aynı şey denizciler için yok. Yani mesela gene Tepe'de İBB'nin şeyi var ücretsiz tenis oynayabileceğin alanları var. Evet, evet, evet. Rezervasyonla saati 75 beş liraya kapalı salonda tenis oynayabiliyorsun ya da basket oynayabiliyorsun. Yani bu iş sadece sayıyla ilgili değil bence. Belki Karaci kültürünün hakim olduğu bizim toplumumuzda e, yönetimlerin de kafası Karaci. Yani bir otoparkı önemsiyor, e, karavan otoparkını önemsiyor ama bir amatör denizcinin küçük teknelerin bağlanacağı bir e, tekne bağlama alanını genlerinde yok neredeyse. Ne diyorsun Doğru. Tayfun? <gülüyor> Bu gen meselesini daha önce de konuştuk değil mi? Yok, evet. Hakikaten yok. Yani evet. bizim evet, o karacılığımız ve tekerlek üzerinde hareket, mobilizasyonumuz çok biz alışık olduğumuz bir şey. Benim, sizin de vardır eminim, tekneyi satıp karavan alan tanıdıklarım var. Çünkü evet, yani teknenin yıllık masrafı, işte giderleri falan, her şey... Çok farklı. Niye farklı? İşte o aynı karacı zihniyetinden kaynaklanıyor. Yani siz ne bileyim e, oturduğunuz binanın alt katında işte e, kullandığınız dalgıç pompayı tamirciye götürdüğünüz zaman işte 100 liraya tamir ediyor. Teknedeki sintine pompasını götürdüğünüz <gülüyor> zaman e, 200-800 lira diyor yani 100 euro 100 diyor euro, ya da 100 100 şey euro. Diyor. Yani şey diyor. euro? Aynı aynı pompa bunlar aynı işi yapıyorlar aynı şeyi yapıyorlar aynı tamirci Aynen. birine 100 lira diyor birine 100 lira diyor neyse yani iş çok <gülüyor> farklı o hep bizim bakış açımızdan kaynaklanıyor tekerlek varsa tekerleğiniz patladığı zaman e, yol kenarındaki herhangi bir lastikçiye götürüp yaptırabilirsiniz ama teknecinin böyle bir şans yok tekneci e, ben zaten tekne malzemesi getirdim sana dediğiniz zaman herkes şöyle size bir tepeden aşağı bir sürüyor. <gülüyor> ondan sonra vay diyahtçı abim gelmiş benim eyvah çocuğu çocuğun bu ayki okul taksidi çıktı diye bakıyor size <gülüyor> bunu. Bunu e, derleyip toparlamamız için hakikaten işte o eğitimin en başından alıp e, insanlara denizle karanın e, iç içe olması gerektiğini, bunların birbirinden ayrı şeyler çok da olmadığını falan anlatıyor olmamız lazım. Ama Ali Can söylediği gibi yani bugün insanlar artık sadece geçip konuşuyorlar. Koskoca bir ulusun e, hayattaki tek sohbet konusu ay sonunu getirmek haline gelince e, bunları da derleyip toparlamak biraz... E, yarınlara kalmış gibi görünüyor doğrusu. Peki Alican sen e, Yerken Federasyonu'da danışmanlık yaptın. Evet. Orada hayat nasıl? Esmucuğum şimdi orada yani tabii Yerken Federasyonu işte kulüplerden oldu. Yani kulüpler var. Yerken kulüpleri var. Ee, yani işte bildiğimiz daha klasik kulüp sayısı çok az ama hani denize bir çıkışı olan bir döküntü de olsa bir iskelesi olan işte optimistlerine park edebileceği, saklayabileceği bir konteynerlere olan falan kulüpler olduğu gibi. Neredeyse böyle araba bagajında gidip gelen kulüpler de var. Yani dokümanları vesaire. Işte Sporcular, denizde yerlerde buluşuyorlar. Şimdi coğrafi olarak avantajlı yerlerde bir kulüp hayatını yeşertliğe uğraşıyor. Ee, tabii yani neticede yerken işte sportif tarafı şey Amatör denizcilik falan tekniklerden vakit kalırsa ki bu federasyon ekibi o işlere de tırnak işi destek olmaya uğraştı şeyde bir Ama e, dediğim gibi yani bitmeyen kulüplerin e, işte yani en büyük problem ne biliyor musun? Bot istiyoruz. Bot. Zor 20 virgül motorlu bot. Yani konuş kulüp yöneticileriyle botumuz eksik. Benzin parası, bot benzin parası vesaire. E, hakikaten takdir etmek de mümkün değil Sabzon'da, Çaba, ayvalıkta. Muğla'da, şeyde, Batman'da, Atatürk Barajı'nda falan tırnağıyla böyle bir kulübü ayakta tutmaya çalışan kahramanlar var. Ama bunlar o kadar bir azınlık ki. Onların etrafında da suya, denize merak salmış 15-20 tane çocuk var. Bunlar da işte yelken yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani en babası böyle. Çünkü neden? O şehri mesela Ayvalık. Faal bir kulüp bildiğim kadarıyla. Çeşme, İzmir bölgesi coğrafi olarak avantajı var. Bir de tabii yani hem kültür, işte eğitim, görgü vesaire denize daha yakın. Oralarda kulüpler daha rahat yol alabiliyor. Ama diğer yerlerde hakikaten bireysel çabayla gidiyor. Dolayısıyla şey bu. Hani okullarda milli eğitimde bir çalışması var mı? Çok istedim ben o zaman yapmak. Yani milli eğitimde bir müfredat çalışması önerisinde bulunalım vesaire diye ama... Yani bürokrasiyi Türkiye'de e, hakikaten yerinden oynamak kolay değil. Muhafazakar bir toplum, yani kapalı. Bir de muhafaza ince muhafazakarlışıyor. Yani bu rasyedeki bu lima haberde deva vesaire gibi kokullarda e, böyle benzer haberler duyuyorum. İnce olmuyor, bozuluyor. oluyor. E, tersine çok çocuğu. E, yani eskiden çok tasvetlendiği izlik diye bir şey var Bilmiyorum Hala var mı bu şeyler? Yani. Gidiyordu dağlarda, yani millet kamp kurardı Aladağlarda dağlarda falan. Evet, bayağı da böyle yani o sana bir isteği şey katardı. Yani çakıyla işte ateş ağaç kessin. O, bilmem, e, deniz izcisi vardı yani, deniz izcisi <gülüyor> daha sonra da, şeyler e, O teşkilatlar vallahi, var mı hala bilmiyorum. Vallahi ben facinayı e, denizde değil iziken o izi sararken öğrenmiştim. Tabii. tabii. <gülüyor> Vasilya, <gülüyor> sorunu, cevap dediğim gibi bir federasyon kulüpler bir kulüplerin dertlerini çözmeye uğraşıp elindeki kaynakları akıllıca kullanmaya uğraşıyor bu. Peki madem 100. yılda kaç mil yol aldık, 100 yılda diye konuşuruz. Bak <gülüyor> konu başlıyor o. Biraz evet. da medyaya gelelim. Çünkü Typhon Timoş'un de gazeteciliği var, yazarlığı var. Biz de evet. seninle yıllardır e, radyo programı yapıyoruz. Typhon'a söyleyeyim. Typhon Medyanın bu konudaki etkisi nedir? Yelkenler fora. Ee, <gülüyor> Bizde bütün, bütün e, deniz organizasyonlarında başlık oldu yelkenler fora. Ee, yani <gülüyor> bir, de, bir de boğaz balonlarla renk Evet, evet, evet. Boğaz balonlarla Sonra e, bot çuvullar biliyorsunuz lüks tekneler göreceğe çıktı. E, bütün evet. bütün bütün tekneler lükstür. Yani basında bu böyle ne nasıl oluyor bilmiyorum. E, en küçüğünden en büyüğüne kadar lüks teknedir hepsi. Ya evet. ne lüks diye soruyorsun? Aa içinde tuvaleti var. Ha ondan lüksmüş diyorsun. Evet. E, yani e, basında bu işe bakış açısı e, işte toplumsal bakış açımızın bir yansıması bence. E, çok çok farklı değil. E, çünkü basının içinde de yelkenciliği bilen çok az insan var. De daha doğrusu denizle ilgili çok az insan var. E, ben kendi e, Aktif gazetecilik yaptığım dönemde e, hem kendi çalıştığım yerlerde hem de e, çevredeki arkadaşlara eş dost vasıtasıyla kazayla böyle bir haberle karşılaşıldığında müdahale ediyordum. Yani ne olur Allah özrası için şu işte yelkenler foradan bilmem neden vazgeçiyor başlıklar onlara herkese ayrı başlık yazıp gönderdiğim filan olmuştur zamanında ee, sen şöyle yaz sen böyle yaz arkadaşlar bilmiyorlar çünkü ben yelkenciydim be, onlar da onu biliyorlardı işte yardım istiyorlardı falan ee, hala öyle Hala bir şey değişmiş değil. E, basının içinde az sayıda yelkenci var. İşte bir tanesi rahmetli Mesut Baran. da o yıllarca e, işte, Cumhuriyet'te bir, birkaç farklı gazetede e, yelken ben haberleri mi? yazdı, takip etti biliyorsunuz tabii. Sonra da dergi çıkardı. E, basın maalesef işte toplumun yansıması başka hiçbir şey değil. E, elbette yani bütün toplumu da böyle e, badana yapıp herkesi aynı kalemde eritmek değil ama genel yapı bu. Ee, biz ne zaman toplumsal olarak denizin farkına varacağız? Onu bir e, kanalizasyon, lağım çukuru olarak görmekten vazgeçeceğiz. Bir alır götürür demekten vazgeçeceğiz. Çünkü götüreceği bir yer yok. O, o, ne, ne koyarsan dünyaya dolaşıp sana geri geliyor. Ee, Bunu ne zaman farkına varacağız? O zaman da herhalde ba e, basında yavaş yavaş değişecektir diye ümit ediyorum. Valla yelken dünyası bir... Sadınboro 2. Ben e, bunca hayatım boyunca etkisini gördüm. iki ayrı unsur. Bir tanesi bence e, sivil denizcilik tarihimizin en büyük e, denizcisi Sadınboro. Evet. Bir de yelken dünyası. Çünkü benim çok fazla tanıdığım vardı ki yelken dünyası üzerinden denizde ilişki kurup tekne alıp denize çıkan bir sürü insan var. Tabii. Meysul, ben... Şunu söyleyeyim. Tirajı rahmetli Mesut Baran çok uğraştıydı matbaası da falan filan. 4-5 bini geçmedik tirajı. Yanılıyorsan düzelt Tayfun. Yani 4 evet. 5000 bini e, yani belki 7-8 çok iyi aylarda falan. Ya, evet evet. Yani sezonlarda 8 filan oluyordu o. Ee, evet. Ama kemi, kemik kokuyucu işte 4-5 bini geçmedi. Artamadı. Artamadı. Yani problem orada bir soru. Şimdi Navi çok mükemmel bir yayın ama yani keşke e, hani hedeflerin çıkmış olsa ama zannetmiyorum. Yani Son derece kaliteli bir içerisinde, kaliteli bir ürün sürüyorlar her hafta. Onun gibi 2-3 dergide var ama filajlar patilajda Yani e, artmıyor, artmıyor, artmıyor. <gülüyor> Bunu atmak için dediğim gibi hakikaten daha önce eğitimden e, daha küçük yaşlardan kişilere başlamak lazım. Yani Kesinlikle. doğa sevgisi vesaire. E, başka türlü e, demin şey dedi Tayfun, hani deniz, hakikaten denizde kilenecek zaten, denizde kalmayacak. Yani gidişat öyle yani. Tabii. Marmara bitti. Şimdi evet. Ege'ye sıra geliyor. Ee, i̇şte Karadeniz'in bir kısmı zaten problemli zor bir deniz. Bu işleri biz ne kadar e, Türkiye'de zaten küresel ısınmayla iklimde riskli hale gelmeye başlıyor. İşte bütün bu Tabii. gecikmiş Lodos fırtınaları, işte Haleke'inler, Seller vesaire hayatta zorlaşacak. Daha donanımlı olmamız gerekirken geriye gidiyoruz. Sıfır donanımla. Bu iklim çalıştığı karşısına Ali'den... çıkıyor Türkiye. Madem evet. medya konuşuyoruz, Talasa'yı anlatsana bari yurt dışından bir örnekle devam edelim. Sen iyi ya biliyorsun. Tabii ki çok örnekler var. George Pernol'un kurucu bir Fransız ikinci kanalındaki bir tekne programı. Aşağı yukarı adam yanılmıyorsam 32 küsür sene yaptı. Her hafta bir konuyu işlerdi. Yani ekibi bir yere gider. Mesela Türkiye'de gelip Boğaz'da kaptanları ile ilgili tankerleri kravuzluk eden bir kaplığın Hayatı bizim rahmetli Ali Turayay da o projenin prodüktörüydü. çok iyi hatırlıyorum. Yani o da Frankofondu. gibi oradan Patagonya, oradan Güney Kutbu, Buz Denizi vesaire yani dünyanın her yerinde yarışlar dair her hafta müthiş ilgiyle izlenen ve Fransa'da ikinci kanal yani TRT diyelim. orada yayınlanan bir deniz programıydı şeydi e, bütün. Işte, yani işte ama merak var Beyşir yani şeyi çok iyi hatırlıyorum bak anekdot. Sen ve La Rochelle'den o zamanki Whitbread yarışı Onun startını yaptım hatırlıyorsun. Ee, 97 veya 98 olması lazım. Ben La Rochelle'deydim. Ee, canlı saat anlattım sana. Herhangi bir, bir yarışı izlemeye çıkan ben de bütün teknisiydim. Öyle özel bir basın teknisi falan filan. Yani biraz da o o son dakika o La Rochelle'ye gittiydik vesaire. Çıktım böyle adam start attı. Deniz Connor da o zaman bir tane Whitbread teknesi kullanıyordu. Eski Amerikas Cup şampiyonu biliyorsun Amerikalı şey <gülüyor> O kısa bir etaptı. La, La çıkıp Saltampton'da galiba bitiyordu. Yan Teknede yanındaki iki tane ihtiyar kadının ezbere bütün skipperların adını bilip yani muhtemelen orada oturan insanlar. çok denizci falan bir havaları da yok. Yani bildiğin sonunda iki tane ihtiyar ezbere bütün kaptanların adını biliyorlar. Demek ki takip ediyor. Yani o yarış bölgelerine de gelmiş Bir heyecan olmuş Çok şaşırdı anlatabiliyor Yani şey böyle e, Onun için tabi çok büyük bir ekonomi Deniz şeyi var e, Deniz olmayan ülkeler işte Avusturya Macaristan Bir sürü okyanus şey yapan adam çıkartıyor dimenç çıkartıyor Olimpik şampiyonu çıkartıyor Yani e, işte göllerinden önce yelken yapabiliyorsun Ama o göldeki yelken iki tane adamın gözü kapalı One globe yarışını bitirmesini de Bani olmadı yani tekrar Becerdiler işte içimizde çok uğraşması lazım. Biz de veririz. <gülüyor> <bir temel gülüyor> Peki bu arada madem medyadan konuşuyoruz, açık radyonun hakkını yememek lazım. Kurulduğu <gülüyor> günden bugüne kadar 30 seneye yaklaşıyor. Mahmut evet. Karaman'ın açık ama Sakin Deniz programını biz devralmıştık. Açık Deniz yaptık. Yani evet. bizde 26 senedir devam ediyor bu program. Hani Harika. yelken dünyasını andık, navigayı andık. Açık radyoyu da es geçmeyelim. geçmeyelim. Ama dur burada, burada ben seni de anladım. Madem böyle başladık yani e, sponsorları ikna edip açtığınız yarış kulübü boğazı kapatıp yarış yapmak fikri de senden de olmuştur. Yarıldı. Evet. Senin projelerinden biriydi o zaman. Evet. evet böyle şey, sonra gelenek evet. şimdi böyle gidiyor. İlk defa basında, Türk basınında o yarış ilk yarıştı. Ben e, üç tane köşe yazarı ile pazarlık ederek şu gün sen yazacaksın, bugün sen yazacaksın, bugün sen yazacaksın diye. Hatta ilk defa Ardıç Gürsel'i analım, Dumarmara'ydı otelin ismi o zaman. Evet. E, onu sponsor olmayı ikna etmiştim. Helikopter çekimi yapıldı. Daha biz finish almadan önce ekip stüdyoya gidip... E, çekimlerin kurgusunu yapmışlardı ve o akşam Esma Sultan'da ilk defa e, bir yarış videosu ödül töreninde yayınlanmıştı. İyi bir iş çıkartmıştık. Cahit Üren'in de buradan e, sevgili e, sevgili anadolu Hakikaten çok iyi işti. Ben hazır fırsat var. Şeyi bir anons yapayım bu. Bir tane transat yarışı var biliyorsun. Geçen pazar start verildi. E, Jacques Vabre Fransa'dan Loire Limanı'ndan Karayipler'e giden bir şey ama Avrupa'nın alışkın olmadığı şiddette bir, biliyorsun. Tayfun kasırga, kasıp kavurdu Fransa'nın e, kuzey batı ucunu diyelim, şey demek. Yani Dolayısıyla üç grup tekne, 40 fitler, imokalar, 60 fitler, büyük katabarandalar, 30 metre olanlar, bir de daha 50 fit katabarandalar. E, büyükleri fırtınayı verdiler çünkü fırtına gece geliyordu. Büyükler fırtınadan kaçtı. Onlar şu anda Kanarya Adaları'na indi. Arkada 40'ların startını verdiler. 40'lar dediler ki siz bir tek Breton burnunu dönüp hemen aşağı Lorient diye bir liman var. daha böyle Oraya gideceksiniz. Yani 150 mil diyor veya 200 mil diyor. O startı seyrettim. Müthiş fırtınada. Şimdi e, İboka'lar barınadan çıkamadı. Bir hafta ertelen bir yarış. Dolayısıyla bunun startı ya pazartesi ya salı tekrar verilecek müthiş güzel yayınlar var. Televizyon helikopter deyince aklıma geldi. Olağanüstü Helikopterden start görüntüleri var. Youtube'da da var. Translat Jack Vabre diye yazılıyor. Jack e, Merak Meraksız Hakikaten keyif olacaktır Peki sen mini, mini transat dedin. Ben de bir ek yapayım hemen. E, bu Türkiye turu rekoru için bir mini transat. Evet. Caner evet. E, başladı. E, Karadeniz'e iyi geçti ama şimdi Lodos'la e, debeleniyor. Ama evet. muhtemelen rekoru kıracak gibi gözüküyor. Peki inşallah Nansun Çarakgev'de hızlı... çarak saklanıyor şu anda ama inşallah çıkıyor biliyorum. Lodosu Kulleti Ege'de bugün. Ben bugün bakmadım. Bugün bakmadım. Ha, yardımcısı Peki. olsun. Ee, programın sonuna doğru geliyoruz. Aşağı yukarı 7-8 dakikamız var. Ben Tayfun Timosin'le devam etmek istiyorum. Ee, o bir kitap yazıyor. Ee, yazdı daha doğrusu da. Ee, biraz geçen hafta programda anlattın ama şu de tek başına kendine yetmek ya da yelkenli teklifle kendine, kendine yetmek kendi yatta, yatta kendine yetebilmek evet. evet biraz o kitabı konuşalım geçen hafta yeterince konuşamadık tamam. ee, okuyucular alanların işine yarıyor mu kitap? Ee, bana dönüşleri hep e, güzel teşekkür ediyorum bütün e, alıp okuyanlara e, bir yani insan kendisini ölmemeli diye düşünüyorum ama e, dilim güzel <gülüyor> yani kolay anlaşılır şekilde yazmaya gayret ettim gerçekten ya e, arkadaşıma... e, beni... geliyor mu sesim geliyor ben biliyor okay. duyuyor ben duyuyorum Evet arada bir cız duyuyorum Evet e, anlaşı arkadaşımı anlatır gibi e, kitabı kaleme almıştım e, o üslup e, sanıyorum çok faydalı oldu yani bana en çok gelen yorumlardan bir tanesi ya bugüne kadar anlamadığım pek çok şeyi okudum. iki dakikada anladım oldu. O yüzden çok ben hem geri dönüşlerden memnunum hem de böyle bir şeye vakit ayırmış olduğum için kendimden gurur duyuyorum. Bu bir Türk denizcisi tarafından Türkiye şartlarına göre yazılmış ilk kitaptı. Sonra daha da ikincisi olmadı açıkçası. Biraz reklam yapmakta sakınca yok ama bunlar da doğru şeyler. İyi bir kitap elbette üzerine konacaktır ama şey yani faydalı olduğuna inanıyorum. Çünkü bugüne kadar aksine hiçbir şey gelmedi bana. Evet. Solo denizcilik tabii çok önemli bir şey yani tek başına işte orada da sıkıntımız var yani. Şimdi hatırlarsın Tayyip'ta hadi dedik solo zor bari diyor ikili bir sınıf açalım. İlk birinci yarış çok da ciddi bir pantana yaptık duyulduk falan filan. 11 tekne kayıt verdi ilk yarışa iki kişi. Adalar derip geldiler basit bir rota. Ferah bir yarış değildi. İkincisi bu 7'ye indi. Ondan sonra beşe indi. Ve hep benim hayalim bir solo Marmara tur yarışı yaptı. Yani çıksın birisi, teknesi 7 metre olsun, 12 metre olsun. Harvalyesin dönsün gelsin tek başına. Yani bu kapasitede bir sürü insanlar var. Muvaffak olamadık. Hmm. Yani olamadı ilgi çekmiyor. İlgi çekmiyor. Mini Transat deyince yani Mini Transat'a yaramıyorsam 88 tekne e, şeyde, kayıt verdi yarışa. E, işte bu Tayfun'un da bu Karadeniz turunuza alamasının şeyi kalifikasyon alabilmek. Onu kabul ettirmiş milli organizasyonuna yani ben hopa İskender'e yapacağım. Bu da milime sayısı sayarız demişler. Onun için geldi buraya zaten şeyden bütün. Ee, bu kendi başına bir hani, challenge ve meydan okuma duygusunun e, gelişmesi lazım. Çok güzel bir şey. Yani kimseye muhtaç değilsin. Her şeyi kendin karar veriyorsun. Teknen büyük olmak zorunda değil. Çok makul teknelerle bu şey ama olamıyor olamıyor. Bilmiyorum. Peki Alican 5 dakikamız kaldı Hazretsinin de yakalamışken Amerika Kupa, kupasını konuşalım. Ee, ne diyorsun? Ben yani Barcelona olacak değil mi? Öyle biliyorum. Ondan sonra evet. şey ekip var. Ya yani o farklı, yani farklı bir şey yani farklı teknoloji yarışı. Ona göre ustalar var. Hani böyle şeyi bu transfer şartı altında. Ültim kategori, yani en büyük tekne 30 metre. Üç gönlü, trimaran. Ee, yani YouTube'da var videoları. Hakikaten pilot kabininde gibi o teknelerin dümen tuttuğun yerin üstü de hani nasıl eski şey, açılır, kapanır böyle bir şeyi vardır. Kokpiti vardır, kokpit camı vardır. Onun gibi yapmışlar. Dolayısıyla işte orada da ortalama böyle 30 nat, 32 natla e, iki kişi, 30 metrelik bir kocaman <gülüyor> ne diyelim koca bir şey. <gülüyor> 30 nattı götürüyorsun böyle. Ee, bazen tek gördüğü üzerine kalkıyorsun. Hakika de çok ekselmişler lazım. Yani çok donanm lazım, çok cesaret lazım. Bir de esas anticipation dediğimiz yani öngörüp harekete geçme esas zaten bunu becerebilen becerebilenler kazanıyor. Yani ileride hava nereye dönecek, şu kadar gündü vesaire. Ee, bunları yarışı zaten Atlantik 6-7 gün sürüyor. Dolayısıyla Amerikas Cup da böyle. O da bunun küçük alandaki bir benzer performans Formula 1 yarışından farkı yok bence yani <gülüyor> süratlerde sadece peki yani. Tayfun'a sorayım, Tayfun sen böyle hani extreme sailing konseptli yarışlarla ilgileniyor musun? E, izlemeyi seviyorum e, büyük öyle tek başına yarışlara katılmadım ama e, gece seyrini özellikle çok seviyorum e, uzun yarışları e, keyifle takip ettim uzunca bir zaman ben Bursa'da yaşadığım dönemde Bursa'ya kulübünün içindeyken fiili olarak bir takım yarışlar düzenledik. Hatta Tayyip'le da bir ortak çalışmalarımız olmuştu. Bir Hı -hı. yarış düzenledik mesela Marmara Adaları'nın Erdeğin önünden oradan dönüp gelip non-stop yapılacak diye bir yarış. Birkaç defa da düzenledik. Sonra ilgi giderek azaldı orada da. Acın'a evet. söylediği gibi. Evet. Düştü de düştü, evet. düştü de düştü. Sonra dört tekneye falan düşünce yarış kaldırıldı artık. Yapılmamaya başlandı. Yani e, oysa o kadar güzel bir şeydi ki o iki kişi üç kişi bir tekneyi e, atlayıp e, işte 10 tekne, 15 tekne neyse e, Mudanya'dan start vardı. Trillia'dan ya da yanlış hatırlıyor Çok güzel bir coğrafya. Olağanüstü. <gülüyor> evet. Olağanüstü güzel. Ama düştü, düştü, düştü. Artık yani körlerle sarlar birbirine ağırlığa dönünce iş artık bütün cazibesini yitiriyor tabii. Ya Tayfun sağlar dedin de aklıma geldi. Alican'ın söz ettiği bu bölüm önerdiğim Boğaz yarışında yeni yüzyılda yazıyordum. <gülüyor> ee, yazının başlığı sen ben bizim olan yelken yarışları gibi. Yani evet, burada evet. Birbirimizi seyrediyoruz. Ya orada Boğaz var hazır. 3-4 milyon seyirci var. Niye orada yarış yapmıyoruz diye başlamıştık. Evet, evet. Ve devam etti ve oturdu yani. Şu anda Balıkçılar bile alıştılar artık akatı burnuna geçen teknelerde Oltaları evet. topluyorlar. <gülüyor> Ayla, Ben e, son sözlerimizi alayım. Bence e, Tayfun'dan başlayayım. Belki Geçen hafta da çok iyi bir zopeti yapmıştık. Ne dersin <gülüyor> program sonunda Tayfun? Ee, i̇nşallah bunlar son sözlerim olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya e, bizim e, denize hakikaten çok yolumuz var ama her şeyin başı e, evet eğitim diyorum tekrar eğitim diyorum yeniden eğitim. Umuyorum e, son dönemlerdeki bocalamaların getirdiği zararları telafi eder ve çok fazla önüne geçebiliriz. Yoksa e, başımız belada. <gülüyor> Peki Alican, sen nasıl kapatacaksın? Ee, Başımızın belada olduğu konusunda mutabıkım Benim tavsiyem anne babalara hatta dedeleri, evet. anneleri, çocuğunuzu, torununuzu elinden tutup doğaya çıkart. Deniz kıyısında. Evet. Ya yani suya taş atsın. da böyle bir şey var. Deniz özellikle değil. Tüm doğadan e söz ediyoruz. Evet. tüm doğadan söz ediyoruz. Aynen, tüm doğadan. Yani yağmur bulutunun geldiğini gösterin, güneşin çıktığını gösterin. Yani çocuk bunu öğrensin. E dolayısıyla deniz sonradan merakını se girecektir. Denizkiss'in de bir deniz yerleşiyorsa, bir merakı yer varsa girecektir ama gibi yani Doğayı tanıtmak. Doğanın şeyi bu anca, anca o zaman çocuk iyi sporcu olabilir. Merak olur, Dağcı olur, denizci olur, kanocu olur. Bilmiyorum neyse. Ama ebeveyni düşüyor. Bir son örnekleri bitireceğim. Çok nehirle bayıldık. Kimolos diye böyle rüzgarlı bir ada. Milos'un kuzeyinde Yeni'nin kuzey bası yani Girit'e en yakın adalardan birinde. Bir koydayız. Bir dede Rande yerken de torun da yerken öyle diyoruz, ama <gülüyor> <o> Rande <da gülüyor> yerken yani gidiyor, gezer ve belli dedik ki e, neydi de hatta ya anne babalar tabi bu işte torunları hani yazlıkta anneannenin evine bırakırsın ya şey yaparsın çocuk şanslı evet. dedi Rande yerkenini çıkartıp o zaman bir, bir 600 metre bir video yok bile bir öte bir küçük taşlık ada var koydan oraya git gel git gel yani bu iş böyle. Bu iş böyle. Dolayısıyla ebeveynlere çok iş düşüyor. Evet. Peki ikinize de çok teşekkür ettim. Çok Biz sağlık. teşekkür ederiz. İleride başka programlarda da buluşabiliriz diyor. Umuyorum. Görüşmek Teşekkürler Beysa. Hoşçakalın. Açıkladığınız bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın